Yalnız Salih, biz bir kavram kullanır Salih ve Saliha çocuk diyoruz değil mi? Yani Salih senin adın, bizim vakıf başkanının adı, onu mu kastediyoruz yoksa oradaki kavramı mı kastediyoruz? Yani Salih çocuk, bütün doğan çocuklara Salih bir Salih 2, Salih 3 adını mı verecek? Kızlara da saliha bir, saliha iki mi? Ve kime göre Sa hocam salihanın içini kim nasıl dolduruyor mesela? Şimdi ben e, dünyada bana bakacak e, doktor olmuş bir çocuk istiyorum. Bana göre salih evlat bu mu demek yani? Nasıl, nasıl olacak hocam? İşte Kur'an-ı Kerim'imiz kurtulanlardan nasıl söz ediyor? İman edip salih, salih. Amel, amel yapanlar diyor. Oradaki salih kelimesi bahsettiğimiz salih çocuk. Salih amel yapmak becerilebilirse eğer, yani sen salih işler yaparsan, onu açıklayacağız ne demek, salih bir insan olursun. Senin kızın salih işler yaparsa, saliha bir kadın olur. Öbür taraftan Hafız Salih'in adı Salih olur sadece. Eğer Kur'an'a göre yaşayan bir mümin olmayı becerirse Allah'ın lütfuyla, Kendisi de salih, adı da salih olur bu sefer. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize salih insanlar, salih erkekler, salih kadınlar diye çizgi çiziyor, hedef gösteriyor. Bu sefer biz birinci noktada diyoruz ki evlilikteki maksadımız salih ve saliha çocukların babaları, Anneleri olmak için başka alternatifi asla olmayan bir fırsat evlilik. Bir insan 500 yetimi bakabilir iyi bir zenginse değil mi? Hiçbirinin babası değil ama sadaka sevabı kazanır sadece. O ölünce de amel defteri kapanır mı? Kapanır. Kapanır. Ömür amel defteri de kapanır. Bir tane çocuğu salih çocuk olsa, saliha çocuk olsa, o öldükten sonra amel defteri kapanıyor mu? Sanki yaşıyor gibi, camiye gidiyor gibi, hacca gidiyor gibi, hep hayır yapıyor gibi devam ediyor. Dolayısıyla insan bilinci ağ noktasında evlenirken ben sonsuz bir fırsat olan ve başka hiçbir alternatifi olmayan bir nimet bu. Salih ve saliha çocukların annesi veya babası olma fırsatı yakalayacağım. Bunu evlilikle bunu anlıyor. Yani bu bir hedef. Hı hı. Nasıl daha önce dedik ki evlenerek peygamberlik davasının en önemli özelliklerinden birinin güzergahına girmiş oluyorsun. Sen bunun kıymetini bil diyoruz. Allah'ın yarattığı temizlik ve saflıkta kalıyorsun. Bunun kıymetini bil diyoruz. Üçüncü noktada da diyoruz ki başka bir çaresi yok bunun. Cihad etsen, Kudüs'ü fethetsen bütün Çin diyarını İslam toprağı yapsan çocuk babası ve annesi olmakla elde edilecek şeyi elde edemiyorsun. Evet onlardan ecir kazanıyorsun. O ecrinin de ucu bucağı yok. Halit bin Velid radıyallahu an Filistin'i fetheden bir komutan olarak büyük ecirler şimdi kazandı. Ayrı bir mesele veya filan gelişti. Neyse fethediyor. Fakat burada önemli bir nokta var. O nokta nedir? Ben bunu Hayat gayem haline getiriyorum. Dolayısıyla derdim salih çocuk babası olmak, saliha çocuk annesi olmak olduğu için an çocuğu put edinmiyorum, an kulu olarak yetiştiriyorum. Çünkü benim değil o. Üstelik benim cennet kazanma sebebim o. Dolayısıyla ona tapınamam ben. Onu Allah'a tapınacak, kulluk yapacak, secde edecek hale getirmem lazım. Salih çocuk olmadıkça kıymet yok. D noktasına geliyoruz buradan. Diyoruz ki kim bu salih çocuk? ha çocuk. Diploması olan, Fahri hocamın derdiydi ya doktor olsun çocuğum diye. Doktor olan, mühendis olan, siyasetçi olan, daha 18 yaşına gelir gelmez, sigortaya otomatik girmiş. Dolayısıyla 45 yaşında emekli olmuş ve beni hastaneye götürüyor, gezdiriyor beni arabasıyla. Ölmeyecek zaten hiç. Yok ölüm, biz ne zaman istersek olacak gibi duruyor ya. Ee, o mu? Kesinlikle o değil ama o var içinde. O var içinde. Maddelerden Bu da... bir tanesi o. Tabii tabii. Maddelerden biri. Peki o değil. Hafız olacak, sabaha kadar namaz kılacak, her sene umreye gidecek bu mu? Bu da değil. Bu da maddeler içinde var. Salih ve salihah çocuk derken biz sabah kadar Kur'an okuyor onu kastetmiyoruz. Kastettiğimiz şeyin içinde bir bölüm bu. Çünkü Allahu Teala Hacerü'l-Esved gibi Kabe'nin duvarına yapışmış kaşa benzer bir çocuk istemiyor bizden saliha çocuk istiyor salih çocuk istiyor salih kelimesi şimdi Arapça sen biliyorsun Fahri hocam bilmiyor ee, salih kelimesinin kökü ne biliyor musun bu gözlük sana uyar mı demek için Arapça ben bu gözlük hel yasluhu leke senin gözüne uygun mu deyip salih fiili buradan geliyor. Saluha yasluhu, salahan fiil olarak, Arapça olarak bir şeyin uygunluğu demek. Salih çocuk, saliha çocuk, Allah'ın yaratma gayesine uygun çocuk demek. yaratılışa uygun çocuk. Peki Allah insanı ne için yarattı? Kulluk için. Kullukta ne var? Bu güzel dereleri, vadileri, ağaçları imar etmek, buralara köprüler yapmak, tüneller yapmak. Ve ist'amrukum fiha. Dünyayı imar edin diye sizi yarattım Allah buyuruyor. Dolayısıyla salih çocuğun varlık nedenlerinden birisi o bahsettiğimiz diplomadır. Ama diploma her şey değildir. Hiçbir şey değil tek başına. Bırak her şey hiçbir şey değil. Salih çocuğun varlık nedeni, kulluksa, kulluğun gereklerinden biri sabah namazına kalkmaktır. Ama sabah namazına kalkmak, namazdan sonra babanı kalaylayıp evden çıkmaksa, anneni üzüp evden çıkmaksa o sabah namazı kurtarıyor mu kıyamet günü? Hiçbir şeye döndü sabah namazı o zaman. Belki de verecek o sabah namazlarını. Sabah <gülüyor> namazını verse kurtulsa kar gene. Evet. Günahları Onun da günahlarından devreyecek. Kul hakkı. Yani bir mümin hafız. Her sene umreye gidiyor. Kamu da görevli. Çalıyor kamudan. Zamandan çalıyor, maldan çalıyor, işten çalıyor. Yani umreli, madem umre yaptı cennetlik mi bu? Böyle bir şey var mı dinimizde? Ha, o zaman salih ve saliha çocuk insan. Arapça söyleyelim. Az çok İmam Hatip okuyanları anlasın. Salih veledün salihun veledün yasluhu Ligayeti halkillah demek. Bu Allah'ın yaratma maksadına uyumlu çocuk demek. Allah ne istiyor? Füzeler yapan, uzaya giden, dereleri ıslah eden, nesillerin şifa bulması için hastanelerde, laboratuvarlarda çalışan, camilerde namaz kılan, sakal bırakan, tesettürü olan, doğum yapan İnşaatlarda çalışan, yollarda çalışan, çocuğunun rızkı için eli nasır tutan, anasına hizmet eden, babasının ayaklarına kapanan, yetimlerle ilgilenen, hiç görevi olmadığı halde, üstelik de üst kademeden bir bürokrat olduğu halde, evinin önünü sokağa, belediye birkaç aydır temizlemiyor, alıp bir fırça, evinin önünü sokağa temizleyen, çünkü Allah temiz kullarını sever diye düşünen, لِمُرَادِ اللّٰهِ ف۪ي Allah'ın insanı var edip kulluk istiyorum senden ey insan dediği maksada uyumlu çocuk o. O zaman anne baba olarak benim böyle bir gayeyi hedeflemem bir cihattır işte. O gence ne dedik? Üçüncü olarak salih ve saliha çocuk. Babası, annesi olmaya niyet et. Bu niyetinde ciddi misin, değil misin merak etme. Allah göğüsleri görüyor. Dilinle sen o 40 tane Ebu Bekir yetiştireceğim diye niyet edersin dilinle. Melekler kalbine bakar ki senin Ebu Bekir kim ondan haberin yok zaten. Atıyorsun kafadan. Hayırlı olsun, hayırlı olsun diyor ya insanlar düğünde. Hayırlı olsun. Ne demekle hayırlı olsun desen şey hayırlı olsun işte. Ne demek ama hayırlı olsun? Bu tarif hocam elhamdülillah çok akılda kalıcı bir tarif oldu. Yani Allah'ın yaratma sebebine uyumlu bir çocuk. İşe yarar çocuk Türkçesi işte işe yarar yani çocuk. Yani işte biz demek ki Allah'ın yaratma sebebine uyum noktasında ne kadar açı açılıyorsa o zaman bizim salih'e çocuk iddiamız da iddiamızdan da o kadar çok Uzaklaşmış oluyoruz anne babalar olarak hocam. Yaratma gayesine uyumlu meselesini Rabbim inşallah bir ömür boyu sürdürmeyi nasip etsin yani. Şimdi tabii ki bu yani Far hocamın açtığında sayı değinelim bir miktar. Yani ömür boyu bu fikri nasıl devam ettireceğiz. Bir uyarı gibi ağabey amca nasihati gibi gençler bunu anlasınlar. Bekarken bunları düşünmek çok kolay. Çok kolay. Hani ana atasözü diyor ya bekara karı boşamak kolay diye. Çünkü yok yine at gitsin kafadan oluyor yani. Kaba bir söz ama çok yerinde bir söz bu. Çok güzel bir söz. Şimdi genç kızlarım Allah razı olsun gelirler. Hocam işte şöyle böyle derken nasıl bir anne olmayı düşünürsün dediğimde aman Allah'ım. Bir hanım kıza ilahiyat fakültesinde okuyordum. Dediğim ki kızım hafif yavaş konuşsan çok iyi olacaktı dedim. Dedi neden hocam dedi. Dediklerini not alıp bir kitap yazabilirdim ben bundan dedim. Anne diye başlığını da kordum. Sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayal ettiği anneyi tarif ettin kızım dedim. Üstelik de annelik nedir bilmiyorsun. Çok mutlu oldu. Ondan sonra dedi ki böyle devam etmen gerekiyor dedim. Ha kızım dedim asıl soruya geldik şimdi bekarken. Nişanlığın yok, sözdün yok, kiminle evleneceğin belli değil. Senin gibi %100 yüz böyle düşünen birisine rastlayacaksın. Şeytanın çengellerinden hiçbirine takılmayacaksın. Çevre baskısı olmayan bir dağa başına çekileceksin. Sabahlara kadar dualar edeceksin. Salih insanlar sana dua edecek, denizde balıklar dua edecek, tutacak o dualar, melekler dua edecek, tutacak o dualar. Ben 20 sene sonra, sonra isem, Maşallah kızım sen o anlattığın standartlardasın diyeceğim dedim. Yani dedi olmaz mı bunlar? Olmayan şey Allah bizden ister mi hiç? İster mi hiç? Ama fiziki boyutuyla bile bir çocuk doğurmak, doğurdum demekle oluyor mu? Hamileliği biz erkekler olarak şüphesiz nedir? Lafını biliyoruz yani. Ee, hamileliği bir kadına sorsak. Aman Allah'ım. Yani var ya, bir kadın hamilelikle ilgili hikayeyi dokuz ay izlese kendisi evlenmeden. Bir kadının sürecini yani böyle bir cihaz konsa da kadın ne çekiyor ne sıkıntı izlese dokuz ay. Herhalde hiçbir kadın doğum yapmaya yanaşmaz zannediyorum. O acıya. Ama Allah ne yapıyor? Annelere büyük bir sabır veriyor. O doğumdan bir gün sonra her şeyi unutuyor. Allah unutturuyor. İnsan ismi unutmakla ilgili ya. Şimdi... O kızcağız zıma çok hoşuma gitti ama o izin verseydi not alsaydım şimdi ondan 2-3 ders yapardık yani. İdeal Müslüman bir anneyi anlatıyor. Ama bu sevda ile başlamalı hocam değil mi bu iş yani şimdi? Sevda ile başlamalı da elindeki parayı çarçur ettiğinde ayın sonunu getiremediğin gibi bu sevdalar da çarçur edildiğinde ömrünün sonu gelmiyor. Anlatabildim mi hocam? Dolayısıyla nasıl parayı 40 hesap ederek ölçüyorsun, bunu bir dahaki ay alırız diyorsun. Böylece ay sonu paran bitmemiş oluyor. Bu büyük sevdaları, bu hanım kızımızın mesela bu güzel sevdası, beni imrendiren sevdasını ki bir kısım şeyleri ondan duydum. Çünkü kadın dünyasına ait şeyleri ben bu kadar takdir edemiyorum tabii. Ondan duyduğum şeyleri sonra ben kullandım derslerde. İdeal anne nasıl olur diye. Yani bu Ümmet'in Kızı kitabının içinde bir bölüm olarak ondan hızını alıp yerleştirdim onları. Bu Ümmet'in Kızı isimli kitabımda o kızcağızın notlarından var. Fikir olarak ondan aldım onları. Fakat sana bir misafir geliyor. Sen bir misafirliğe gidiyorsun, bir düğüne gidiyorsun, bir söze gidiyorsun, bir televizyon dizisi izliyorsun derken Paranı çarçur edip ay sonunu getiremediğin gibi ilahiyat fakültesi okurken, tıp fakültesi okurken ki o büyük niyetler büyük niyetler ömrünün sonunu değil doğumunu bekleyemiyor bu sefer. Çarçur oluyor. Çabuk aşınıyor hocam. Şeytan yani olumsuz çevre, yanlış eğitim bu hevesleri ve idealleri çok çabuk törpülüyor. Maalesef yani daha belki birinci çocukta Sanki hiç böyle bir heves yokmuşçasına başı döndüğü e, zamanda olabiliyor hocam işte. Yani bu e, yani sürülebilir olmak herhalde biraz daha e, o... Ama burada bir nokta var. İnşallah bu da anne babalarımıza ders olur. Bu kızla biz böyle bir saat görüştük. Ondan izin alıp bir iki not aldım ben. Dediğim gibi o kitaba onları sonra koydum. E, kızcağız duygulandı. Dedi hocam dedi o zaman... Allah seni şahit kabul etsin dedi. Ben dedi böyle yaşayacağım dedi. Ben o kitabı yazdıktan sonra kitabı yazdığımı duydu. Bir tane almış bunu imzala bana diye geldi. Aradan belki bir seneye yakın zaman geçmişti. Dedim şimdi konuşalım dedim. Ben vefalı davrandım. Senden istifade ettiğim şeyleri kitaplaştırdım. Sen de bundan sevap kazanacaksın dedim. Bana bir daha anlatsana o hikayeyi dedim. Dedi hocam şimdi bir şey söyleyeyim sana dedi. Ben buradan gidince anneme dedim ki anne ne oldu biliyor musun dedim. Ne oldu kızım dedi dedi. Nurattin Hoca'ya gittim. Nasıl bir anne olmak gerektiğine dair anlattım. Adam az kalsın ağlıyordu ben konuşunca. Dedim. Eee ne oldu kızım demiş. İşte anlatmış böyle oldu böyle oldu. Sonra kız durakladı. Eee dedim. Dedi hocam. Dedi ki annem o sana dedi öyle kitaba yazacak yerde iyi talebelerinden biriyle evlendirse seni daha iyi olurdu dedi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Annesi daha pratik düşünmüş. <gülüyor> yani kızım dedim sen ne dedim dedim tartıştım annemle dedi. Ama dedi o gün dedi çok tempom düştü benim dedi. Annem bile beni anlamıyor gördüm dedi. Kızım ben 20 sene sonra zayıflayacak bu düşünceleri demiştim dedim. Sen 20 dakika sonra başladın. Heh, keşke dedim o gece iki rekat namaz kılsaydın da Allah'ım annemin kalbini de bu işe kaydır. Benim de dilimi ve beynimi koru ya Rabbi çözülmeyeyim diye dua etseydin dedim. Yok gene öyle düşünüyorum dedi ama o hız bitti bir defa. O hız bitti. Bundan şu sonuca geliyorum. Biz şimdi la Allah Ruslar gelip işgal edecekler de bizim işte fikirlerimizi bozacaklar da işte Amerika gelecek e, okullarımızda Hristiyanlık propagandası yapacak da bizim bu Meryem gibi Asiye gibi kadın olma duygularımızı Halit bin Velid gibi delikanlı olma duygularımızı öldürecekler zannederken yani düşmanı ta Sibirya'dan, Sibirya'dan Sibirya'dan okyanus ötesinden gelecek düşmanı zannederken namaz kılan başörtülü kızı da başörtülü olsun diye mücadele eden, belki kızını medreseye gönderen bir hala, bir teyze, bir annenin fark ederek veya etmeyerek bu büyük ideallere çelmel takacağını hesap edemiyoruz. İnsanı hep düşman, tak diye bir kurşunla öldürür zannediyoruz da küçük bir mikrop ciğeri çürütüp nefessiz bırakacağını düşünemiyoruz. Halbuki asıl düşman, ve tedbir alınması çok zor düşman ciğerlerdeki düşmandır. Anne, ayağının altına paspas olacağımız kimlik peki o da fark etmeden ya da iyi şey söylediğini düşünerek yani niyeti illa kötü olması gerekmiyor. Yani burada biz bu anne kötüydü demiyoruz elbette, mesela. Elbette. E, belki de kadıncağız iyi bir şey söyledi. Kendince mümkün göremiyor bilir hocam bunu yani çok pratiğe geçtiremeyecek gibi görebilir. Biraz daha belki e, o kızının Beklentini araç aşağı çekmek adına da. Aklınca onu hayat gerçeğine çekiyor. Evet. Bu olur bir şey değil. Evet. deme getiriyor. E, halbuki salih insan, salih kadın salih bir toplum böylece. Salih bir toplum. Yani Allah'ın yarattığı o büyük gaye. Halku's <gülüyor> semavatü vel ard. -ı. Yerlerin, göklerin yaratılması. Ve orada ne varsa hepsinin insana Hizmete sunulmuş olmasındaki o büyük gaye, o büyük gaye, o büyük maksadı Allah'ın uygun insanlar ve o uygun insanlardan oluşan toplumlarda yansıyacak. Bu yansımayı hak etmiş çocuk yetiştiriyoruz. Peki çocuğumuz hoca olunca mı? Büyük bir camide imam olunca mı? Büyük bir hastanede cerrah olunca mı? Büyük bir fabrikada fakirlere sadakalar veren bir zengin patron olunca mı bunları sağlayacağız? Yok, böyle değil. Belki evinde engelli bir çocuk olarak Allah onu yaratacak, büyüyecek. Ama kadere teslimiyet diye bir şart arıyor muydu Allah bizden? Benim kaderime gönlünüzden teslim olacak. Rıza makamı değil mi? Rıza makamı diye bir makam var. Çocuğumuz, annesi ve babası engelli büyürken o çocuk, nasılsınız dediğimizi çok şükür Elhamdülillah. Çocuğunuzun durumu nasıl? Rabbimize şükürler olsun diye işten söyleyince razılık göstermiyorlar mı? Allah'ın yeryüzünü yaratmasıdaki maksadı kullarım yaptığımı beğensin değil miydi? O zaman engelli doğmuş bir çocuk için bütün tıbbi imkanları kullandık. Hizmetçi tuttuk vesaire. çocuk 18 yaşına geldi, 4 yaşında çocuk gibi. O ve annesi babası biz Rabbimiz yarattı diye bunu yüzde yüz beğeniyoruz. Bu da Allah'ın maksatlarından biri değil mi? Evet. Peki güzel. O zaman biz bu Allah'ın maksatlarından biri, 7 milyarda bir de olsa gerçekleşmiş oluyor mu biz teslim olduğumuzu? Evet. Buyurun işte. Salih bir çocuk bu da. Salih bir çocuk. Anne babasına aslında o hizmet edecekti. Belki annesi babası ona ömür bu hizmet ediyor. Anne baba bir kere cenneti hak edeceklerdi. Belki 500 kere hak edecekler. 500 kere hak edecekler. Hastalıktan örnek verebiliriz. fakirden Fakirlikten örnek verebiliriz. Kötü komşudan örnek verebiliriz. Huysuz anadan babadan örnek verebiliriz. Huysuz kaynatan kaynatadan örnek verebiliriz. Yani hayatın her yerinde Allah var mı? Celle Celaluhu var. Her yerinde Allah'ın bir kaderi, bir hükmü var mı? Var. Biz Allah'ın kabzası dışında böyle tesadüfen çark hatası olmuş olabilir miyiz bu işte? Bir yaratma hatı yani fabrikadaki defo gibi Allah'ta bir defo var mı haşa? Heltera? Minfutur. Allah'ta bir arıza görebiliyor musun? Göklere bir daha bak bakalım. Filan yıldız kaydı. Ya kim kaydırdı? Dolayısıyla her yerde Allah. Her yer Allah'ın. Her söz Allah'ın, ben Allah'ın, eşim Allah'ın, işim Allah'ın, sonuçlar Allah'ın diyen bir insan evlenirken dünyadaki en süper lüks zevki tatmin noktasında bir istifadesi olsa da kayınpeder ona iki villa, iki araba verir. İmkanlar da bulsa veya düğün günü eşine bir yüzük takacak kadar sıfır imkanla yaratılıyor olsa Allah'ın gözü önünde, meleklerin murakabasında yaşamıyor mu insan? Yaşıyor. Orada her konuştuğu, her yaptığı yazılıyor mu yazılmıyor mu? Dolayısıyla bizim Allah'ın çizdiği raylardan başka yürüdüğümüz bir yer olabilir mi bu dünyada? Olur diye mümin olur mu? O zaman salih insanın, salih çocuğun, saliha çocuğun ne demek olduğunu anladıysak, anladık değil mi bundan bir miktar Farih hocam? Eh. Anladıysak evlenirken benim salih bir çocuğum olacak. Ben mezarda e, dururken melekler paket paket onun bana yaptığı duaları getirecekler. Ben ölünce hocaları çağırıp Yasin okutmak değil bu ama. O, o kelebur bir iş. Zaten benim öğrettiğim Yasin'i, ben kolundan tutup İmam Efendi'ye götürüp Kur'an öğrettiğim için, sebep ben olduğum için zaten zaten bana akacak bütün hesaplar. Okudukça geliyor Gelecek zaten. Hiç onun Allah babama rahmet etsin demesine gerek kalmayacak ama her namazın sonunda Rabben Avfirli veli valideyye diyecek. Velivalide valideyye diyecek. Fahli hocamın Allah rahmet etsin Hasan amcamıza. Öz Trakyalı oydu Faruk hoca İstanbul çocuğu. E, vefat edince Hasan amcamız bu 5-6 ay önce Fahri Hoca şimdi hocam babam için ne yapacağım dedim. Namaz kılacaksın dedim. Kıldık namazını diyor bana. Öyle değil dedim. Zaten 5 vakit namaz kılıyorsun. Her namazda selamdan önce Rabbena ufirli ve valideyye velil müminine yevmeyekul hesabı babanı, ananı, Hasan amcayı ve anneni hatırlayarak söyleyeceksin. Günde 5 defa babanla iletişim halinde olacaksın. Al salih çocuk işte. Öbür türlü seneden seneye oluyor hocam. Yani öbür türlü 52. geceyi bekleyecek adam mezarda ballozları yiyor meleklerden. Belki sen 52 gece geçecek de güya ücretli bir Yasin okutacaksın ise eğer. Onun için e, genç kardeşlerim benim, Allah'ı ve ahireti uman kardeşlerim, dünyanın fani olduğuna bir gün geçeceğine inanan kardeşlerim,